Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Rabbime hamd ediyorum bu güzel yürüyüşün 8. yılına bizleri kavuşturduğu için ve yine ona hamd ediyorum ki bu çalışmanın, bu dönemin yeni bir başlangıç toplantısına bizleri eriştirdiği için onun Resulüne salat ve selam ediyorum bize hayatın içerisinde nasıl Rabbimizin razı olacağı şekilde davranacağımızın yollarını bize gösterdiği için. 14 asır sonra bile gelsek bize gerçek manada kulluğun kodlarını hayatıyla duruşuyla o sünnetiyle bizi dirilten o sünnetiyle bize gösterdiği için. O Resulün mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize ki Suffa'nın asıl sahipleri onlar, onların hepsine selam ediyorum. Bizi bu güzel yolda rehberiyetleriyle yalnız bırakmadıkları için binlerce selamı onlara gönderiyorum. O günden bugüne kadar nübüvvetin verasetini omuzlayıp o verasetin hakkını yerine getiren bütün alimlerimize, ariflerimize, abidlerimize, şehitlerimize, sadıklarımıza da selamlarımı gönderiyorum bu vesileyle. Ve siz 14 asır sonra gelip suffanın ızdırabıyla yanıp bu suffanın ızdırabının bir gereği olarak bulunduğunuz yerlerde aynı nübüvvet iklimini estirme noktasında bir gayret içerisinde olduğunuz için Tüm muallim ve muallime kardeşlerimi de selamlıyorum. Şu anda memleketin farklı yerlerinden, Avrupa'dan bizi dinleyen bütün kardeşlerime de en güzel selamları iletiyorum. Dua ediyorum. Hepsinden, hepinizden de dua bekliyorum. Allah bu güzel yolun hakkını verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim hamdolsun 8 yılı 7 yılı geride bıraktık ve 8. yıla eriştik. Bu güzel bir şey. Bizim camiamızın pek de alışık da olmadığı bir şey. Güzel duygularla başlanır ama bir müddet sonra ne yazık ki heyecanlar tükenir ya da azalır. Ve o proje gider başka bir proje gelir. Biz bu yola revan olduğumuz zaman 10 yıllık bir proje ile çıkmıştık. Elhamdülillah 8. yıldayız. Ben kendimden biliyorum, kendimden bildiğim için sizin de öyle olduğunuzu umuyorum. Hepimiz hamdolsun ilk günkü heyecandayız. Ben en azından Suffa'nın adını duyduğumda, Suffa'yla ilgili bir projeye, bir programa şahit olduğumda yüreğim bir başka oluyor. Umuyorum ki siz de öylesiniz. Zaten o olmasaydı bu kadar takat bulamazdık, bu kadar fırtınanın içerisinde bu istikrarı, Yerine getirmeye elhamdülillah bunu ihlasa ve o ihlasın bize kazandırdığı heyecana borçluyuz. Dua edelim de Allah sonuna kadar da bunu daim eylesin inşallah. Bu vakıf hepimizin hizmet alanı elhamdülillah 2010 yılından itibaren biz şu binada faaliyetler gösteriyoruz. Şimdi başka yerlere doğru iş evriliyor İnşallah. Yakın bir zamanda daha güzel hizmetlere, çalışmalara da beraberce muhatap olacağız. Ben şu anda sayısını bilmediğim kadar proje yürütülüyor burada. Ve biri bitmeden bir tanesi başlıyor, biri bitmeden bir tanesi arkasından geliyor. Artık ben de unutmuş oluyorum bazı şeyleri, yetişemiyorum. O kadar farklı çalışmalara, hizmetlere elhamdülillah Cenab-ı Hak bizleri bu manada kavuşturuyor. Ama bu vakfın yaptığı bir sürü çalışma içerisinde iki çalışma çok mühim. Bunlardan bir tanesi Suffa'dır. Bir diğeri de talebelerin yetiştiği program Çağın Esmaları ve Çağın Musapları projesidir. Hepsi bir tarafa, cumartesi dersleri dahil, hepsi bir tarafa bu iki projeyi benim ne kadar önemsediğimi kardeşlerim çok iyi biliyorlar. Çünkü ni nihayetinde, İnsan yetiştirmeyle alakalı bu iki çalışma ve bu iki çalışmanın bir tanesi özgün ve özel eğitimdir. Bir tanesi özgün ve yaygın eğitimdir. Birinde ders halkalarıyla mesaj toplumun farklı kesimlerine ulaşıyor. Birinde de burada talebeler üzerinde yürütülen bir programla mesajın taşıyıcıları tabir caiz ise yetişiyor. Şu anda içinizde birçok Esmalar ve Musaplar programını yürüten hatta oradan icazet alan talebe kardeşlerimiz var. Elhamdülillah bu da bu çalışmanın meyvelerini şu anda gördüğümüzün bir işareti. Umuyorum ki daha farklı bir noktaya doğru gelsin, daha da güzelleşsin, derinleşsin ve o büyük müjde, o müjde şu eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o müjdeyi bize verdiyse bitti artık ötesinde bir şey konuşmaya zaten gerek yok. Allah'ın kulları Allah'ın gün evlerinden bir evde belli bir zaman diliminde toplanır da Allah'ın kitabından ya da onun razı olacağı şeylerden bir şeyler öğrenmek için bir gayret gösterirlerse o meclisi melekler kuşatır ve o kuşatma böyle bir halka şeklinde, sıfral şeklinde arş alaya kadar uzanır ve orada bulunan bütün melekler de Oradaki ders halkasında bulunan insanlara istiğfarda bulunur. Bütün derdimiz o güzel halkaları çoğaltıp meleklerin istiğfar ettiği o ilim meclislerinde bulunarak bu sorumluluğu yerine getirme meselesidir. Ne kadar yapıyoruz, ne kadar hakkını verebiliyoruz, ne kadar bu manada bizden beklenenleri ortaya koyuyoruz bunu herkes kendi nefsine sormalı ki ben de kendi nefsime soruyorum ama ben size şöyle dua ediyorum aynısını da sizden istiyorum ben size diyorum ki bütün meclisteki kardeşlerimin hepsi muallimlerden muallimlere talebelerden talibelere hepsi bu yola yakışsın Allah'ım diyorum siz de bana o duayı edin ben de bu yola yakışayım Hepimiz beraberce inşallah o yolda olarak ve yolun hakkını vererek bu işi tamamlamış oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim size bu ilk muallimeler, muallimler toplantısı vesilesiyle hatırlatmak istediğim birkaç tane hakikat var. Bunlardan bir tanesi şu, bir yerde eğer Suffa meclisinden bahsediliyorsa orada beş tane mimden bahsediliyordur. Beş tane mim biliyorsunuz mühimin remzidir mühim kavramdan bahsediliyordur Sufa meclisi varsa eğer muallim ya da muallime vardır muteallim vardır mektep vardır menheç vardır müfredat vardır çünkü bunlardan bir tanesi eksik olsa mecliste olmaz bu beş tane mim bizde de var hamdolsun muallim Muallime bu işin rehberidir. 10 kişi, 12 kişi, 15 kişi bazı halkalarımız var biliyorum biraz daha fazla 30 kişi 40 kişi. Neyse artık bir meclisimiz var bizim. O meclisin bir rehberi, bir iması, imamı, bir imamesi var. Ve o imam, o rehber kendisi büyük bir emek vererek oraya büyük bir heyecanla giderek 40 tane derdi olsa... Sıkıntısı olsa problemi olsa kendi özel sıkıntıları problemleri o gün o hafta yüreğini böyle dağlasa bir sorumluluğu var. O sorumluluğunu yerine getirmek için muallim ya da muallime olarak o mecliste yerini alıyor. Ve bir şekliyle o meclislerin hakkını verme adına gayret içerisinde oluyor. Mutallim talebe eğer hanımlarsa talibeler bunlar ev hanımlarıdır. Bunlar üniversite öğrencileridir, bunlar yaşça biraz daha büyük olanlardır, daha gençlerdir, çeşitli çeşitli var. Aynı şekilde erkek kardeşlerimizin muallimlerini, muallim olarak görev aldıkları o meclislerde de var. Her yerde talebelerimiz var elhamdülillah ve o talebelerle beraber biz o meclisi yerine getirmiş oluyoruz. Mektebimiz var, mektep nedir? O ilim meclisinin yapıldığı yerdir. Bu evlerimiz olabilir. Mesela bazı muallim muallime kardeşlerimiz var ki ve muallim değilim hem sizi de kastetmiş olurum. Muallim kardeşlerimiz var ki kendi evlerinden bir odada bir yerde bu işi icra ediyorlardır. Bazı kardeşlerimiz var üniversitede, Anfi'de, kampüste, bahçede şurada burada. Bazı kardeşlerimiz var ki bir vakıfta bu vakıf. Herhangi bir vakıfta olabilir diyelim ki işte falanca vakfın bir şubesinde bunu yapıyor filanca dernekte bunu yapıyor. Bazı kardeşlerimiz var ki camide yapıyor bazı kardeşlerimiz var ki kendi vakıfları kendi dernekleri var. işte Adıyaman'daki Siret derneğimiz gibi işte İskenderun'daki Yaren derneğimiz gibi işte İnegöl'deki o ders halkamız gibi böyle farklı. Bunun yeri önemli değil eğer orada bir meclis icra ediliyorsa o meclisin bulunduğu yer bizim mektebimiz. Bu mektebimiz de var elhamdülillah. Müfredatımız da var. Biz yola çıkarken kervanı yolda dizerek başlamadık. Başlarken 10 yıllık bir müfredat belirledik kendimize. Hadisle başladık. Bugün geldik peygamberler tarihine. Allah eriştirirse 9. seneye kolumuz ahlak. Ahlak dersleri işleyeceğiz müfredatı şu anda ön hazırlıkları yapılıyor ve 10. sene tarihle bitireceğiz bu sefer geriye döneceğiz o 10 yıllık müfredatımızı yeniden elden geçireceğiz biliyorsunuz bazıları bize ait kitaplar oldu bazıları fotokopiler oldu bazıları şimdi takip edeceğimiz gibi başka bir kitap oldu ama hedeflenen şu 10 yıl sonunda 10 ciltlik bize ait bir külliyatımız olsun hadislerde bize ait olsun peygamberler tarihi de bize ait olsun 10 yıllık külliyatımız elimizde olsun ki subfa meclisleri bundan sonra da devam edecek formatı biraz daha farklılanacak yenilenecek Allah son nefesimize kadar bizi bu yolda inşallah yürütecek ve biz de bu işi devam ettireceğiz yani bu 10 yıllık bir proje değil 10 yıl için hazırlanan bir proje arkasından yeniden bir 10 yıllık hedefle gidebileceği yere kadar gidecek. Dolayısıyla müfredatımız da bizim elhamdülillah var. Menheç usuldür. Dersler nasıl işlenir? Muallim bu dersi nasıl takdim eder? Mesela içinizde bazı kardeşlerim var ki 10 kişilik bir suffa meclisleri var. Herkes hazırlanarak geliyor. Biri anlatıyor, ondan sonra müzakereler yapılıyor. Bu bir menheçtir, usuldür. İçinizde bazı musuffalar var. Size de örnek olsun diye bunları söylüyorum. Her dersi birisi yapıyor aslında bir rehber var ama o rehber hep yapmıyor her hafta dersi bir başkası yapıyor. İçinizde bazı suffa meclisleri var muallimi belli o hazırlanarak gelip takdim ediyor. İçinizde bazıları var biraz 10-15 dakika o anlatıyor ondan sonra farklı şeyler oluyor. Yani bunların değişik değişik yolları yöntemleri var ama bizim bir de menheç olarak benimsediğimiz bazı ilkeler var. Nedir o ilkeler? Biz asla suffa meclislerimizde bir vakfın bir hocanın reklamını yapmayız. Bu yasak. Uy uymamız için tekrar ediyorum size. Asla bir dergi aboneliği yapmayız. Siyer dergisinin bile aboneliğini yapmayız. Kimseye e, geldiniz buraya bundan sonra dergimize abone olun demeyiz. Asla para toplamayız. Asla böyle bir şey bizim usulümüze menhecimize uymaz. Eğer... Yapanlar varsa ki ben yapanları duysam bilirsiniz ne olacağını ama ben öyle bir şey duymuyorum. İnşallah da sonuna kadar olmayacak. Asla bizim meclislerimizde gündelik politika konuşulmaz. Mesela seçim zamanı baştan size böyle bir haber gelmez. Ey cemaat falanca partiye oy veriyoruz ya da vermiyoruz. Bunu size hakaret sayarız yönlendirmeyi, güdülmeyi bu din kabul etmediği için kimseye böyle bir şey söylemeyiz biz. Biz ilkeler üzerinden konuşuruz. İlkeleri Nazara veririz onun için bu noktada bizim benimsediğimiz bu ilkeler bizim menhecimizi usulümüzü oluşturur Herkesin kendine göre bir usulü var usul herkesin yoğurt yiyiş şeklidir bizim de yoğurt yiyiş şeklimiz bu Yıllardır bunu devam ettiriyoruz İnşallah son nefese kadar da devam ettirmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz Dolayısıyla bu manada bizim benimsediğimiz bir menhecimiz de var bu menhecin korunması noktasında da bir hassasiyet ortaya koymak durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir şey öğreniyoruz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz diyor ki Allah bir kulunun yaptığı işi hakkıyla yapmasından hoşlanır. Siz bana deseniz ki hocam sen böyle sünneti minneti biraz araştıran siyeri okuyan birisisin. Bize bir sünnet de yerine getirelim. Valla benim size söyleyeceğim en büyük sünnet bu. Resulullah bunu söylüyor ya. Ya ne yapıyorsan doğru dürüst yap. Hakkını ver ya hakkını. Yarım yamalak yapma. Yarım yamalak iş peygamberin kaşlarını çatıttırıyor. Yarım yamalak iş senin iman ettiğin o peygamberi üzüyor. O yarım öteki yarım öteki yarım böyle bir şey yok ya Müslüman bu işi yapma Müslüman ne yaparsa ıtkan üzere yapar. ıtkan nedir? İşin hakkını vermektir. Hakkını ver. Ticaret mi yapıyorsun? Hakkını ver. Başka bir işle mi uğraşıyorsun? Esnaf mısın? Pazarcı mısın? Sokakları süpüren bir çöpçü müsün? Çoban mısın? Tarlada mısın? Bahçede misin? Mihrapta mısın? hoca mısın Vakıfta mısın? Muallim misin? Görevli misin? Neyse. Ya şöyle tutmaktan vazgeç ya şöyle tutmak olmuyor şöyle bir tut bunu ya bir tut ki senin o tutuşun bir başkalarına da heyecan olsun. Her işimiz böyle bizim her işimiz ne yazık ki onun için ümmetin hali böyle tuttuğumuz işi böyle tutuyoruz işte dostlar pazarda görsün. Ha, gidiyor muyuz Sufa'ya gidiyoruz nasıl gidiyoruz öyle gidiyoruz işte İlimle mi uğraşıyoruz e böyle uğraşıyoruz. Ticaretle mi uğraşıyoruz böyle ticaretle uğraşıyoruz. Siyasetle mi uğraşıyoruz böyle uğraşıyoruz. Olmuyor olmuyor olmuyor. Mecburuz bu işi böyle tutmaya ve bu işin hakkını yerine getirme adına gayret içerisinde olmaya. Hakkını yerine getirmek sünnet. Öyleyse eğer benim güzel kardeşlerim beş tane mim saydım beşinin de hakkı var. Muallimliğin bir hakkı var. Muteallimliğin bir hakkı var. Mektebin bir hakkı var menhecin bir hakkı var müfredatın bir hakkı var bu hakları vermek zorundayız nedir hakkı muallimliğin hakkı merhamettir bitti bunu söylüyor zaten sallallahu aleyhi ve sellem bize muallim sen anaca bir merhametin olacak onlar gelmeyecekler sen onların peşine düşeceksin. Onlar seni deli edecek sen onlara sabredeceksin. Onlar seni çileden çıkaracak sen dişini sıkacaksın yine işine bakacaksın. Merhamet bu. Merhametsiz olmaz bu iş. Eğer sen cemaate küsersen talebelere küsersen yav küsseydim ben küserdim. Ben neler neler gördüm neler neler görüyorum halen. Şimdi bazen kardeşlerim bana ne diyor biliyor musunuz hocam diyor sen çok merhametlisin onun için bazı şeyler olmuyor ben merhametli olduğum için değil ya ben öğrendiğim peygamber bana bunu söylüyor tamam bana bir şey söyleyin getirin bana delil ben o delile uyarak amel edeyim ne yapayım bu yola çıktınız mı 50 tane vefasızlık görseniz, 50 tane nankörlük görseniz, 50 tane sıkıntı görseniz yine dişinizi sıkacaksınız. işinize bakacaksınız. Çünkü biz bunu millet için yapmıyoruz ki milletin teveccühüne kitlenelim. Allah için yapıyoruz ya. Allah'tan bekliyoruz ecrimizi. Yoksa ben babamın evinde otursaydım, sen babamın evinde otursaydın daha rahat bir hayatımız olurdu. Ne güzel ben ticaretle uğraşsaydım şimdi 40 tane zincir kırtasiye malzemesi açmıştım kendime yan gelip yatardım. Daha güzel bir maddi anlamda gelirim olurdu. Olur bir tane Siz de başka şeyler yapabilirdiniz ama biz girdik. Bir şeyi omuzladık. Dedik ki bu işe giriyoruz. Öyleyse eğer ha şöyle bir merhamet olacak. Ayağınıza basacaklar. Of canım acıdı demeyeceksiniz. Ah ah diyebilirsin. Gider dağda bağırırsın, çağırırsın girer banyoya havluyu ısırırsın bağırır çağırırsın ama o kadar başka yapacak bir şey yok bu yolun kaderi bu yolun kaderi merhamet başka bir yolu yok eğer biz muallimliğin hakkını vermek istiyorsak Gördüğümüz eziyet nankörlük karşılık şu bu falan filan bunların hiçbir tanesi hiçbir tanesi bu yolun kabul edeceği bir şey değil. Çünkü biz bu yolu suffah diyoruz bak adına boşuna böyle demedik ki sahabenin yürüdüğü gibi yürümek için suffah dedik. Sahabe nasıl yürüdü ne görüntü ne öğretti aynısını yapmak durumdayız. O halde en başta bir kere bilelim muallimliğin hakkı merhamet. Talebeliğin hakkı ne? Talebeliğin hakkı istikrardır. İstikrarı olana talebe derler. Bugün geliyorsun yağmur yağdı gelmeyeyim. Ertesi hafta işte biraz nezle oldum gelmeyeyim. Ertesi hafta işte görümcem geldi gelmeyeyim. Ertesi hafta amcamın oluşunu dedi gelmeyeyim. Öteki hafta arkadaşlar şunu dedi yapmıyor. Böyle bir şey yok ya. İstikrar ister bu iş. İki elin kanda olsa... Sen orada olacaksın, orada sevap var, sevap. Sevaptan mahrum olacaksın. Bizim kendi talebelerimize bu bilinci uyandırmamız lazım. Biz sadece oturup bir yerde ders yapıp işte bilgimiz artsın demiyoruz. Ne olacak? Ah peygamberler tarihi bu sene konumuz. Evinde otursun, karşısına açsın bilgisayarı. Şu kitapta yazandan 40 tane daha fazlasına ulaşabilir. Mesele o değil ki. Mesele sadece bilgi edinme değil. Mesela o meleklerin istiğfarına kavuşabilmek onun için kar yağsa dolu yağsa yollar kapansa sokağa çıkma yasağı olsa diyelim ki devlet dedi ki sokağa çıkma yasağı var ben o gün bile derse giderim hiç evimden çıkamazsam öyle bir şey olsa engel olsa mesela ah bilgisayar gibi internet gibi bir ikram var hadi arkadaşlar bugün internette dersimizi yapıyoruz bitti ders aksamaz ya hiçbir şekilde aksamaz ne zaman aksar e olur ki eğer sen ölürsen aksayabilir işte. Ah, hanım ölürse ya da bey ölürse de birkaç hafta izin veririz aksayabilir. Babanız ya da anneniz Rahim Rahman'a kavuşursa bir hafta aksatabilirsiniz. Çocuğunuz olur 2-3 hafta gelmezsiniz ondan sonra tekrardan başka yeri. Bu kadar başka bir şey yok. O diğerleri ayağa çelme takıldı şu oldu bu oldu bu istikrarın kabul edeceği bir şey değil. Eğer biz bir istikrardan bahsediyorsak ki talebeliğin hakkı bu. Olması gereken bu. Mektebin hakkı nedir biliyor musunuz? Mektebin hakkı şahitliktir. Nasıl? Biz orada bir saat, yarım saat, iki saat ne yapacağız? İlim öğreneceğiz. Dediğim gibi meleklerin refakati. Oraya bir şehadet imzası atmamız lazım. Ben söyledim geçmiş derslerde. Şart değil böyle bir farz marzı yok. Ama biz istifadeliğimizi arttırmak için bunları konuşuyoruz. Hiçbir talebe ya da muallim abdestsiz gelmez meclise. Niye ben abdestsiz durayım? Orada ben o rahmetten istifade etmek için gayretimi arttırırım. Geldim vakit namazı falan değil. Neredeyim ben? Falanca dernekteyim, evdeyim. İşte vakıftayım, şuradayım, buradayım. İki rekat orada tahiyat namazı kılarım. Onun adı şahitlik namazıdır. Allah'ım ben burada şimdi biraz sonra bir ilim meclisine dahil olacağım. Ne olur ne olur istifademizi arttır. Ne olur alıcılarımızı aç. Ne olur muallimimize ihlas ver. Ne olur bizim ihlasımızı arttır. Bunlar dua ve bu mektebin yani o mekanın şahitlik hakkıdır. İnanın yarın öbür gün o oturduğunuz üniversitedeki bankolar var ya, o oturduğunuz sıralar var ya, o oturduğunuz sandalyeler var ya vakıfta o oturduğunuz evdeki kanepeleri var ya çekyatlar var ya hepsi şahitlik edecek. Çünkü bizim inancımız böyle biz cansız varlık olduğuna inanmıyoruz. Her varlık canlı şuurlu şuursuz varlık olduğuna inanıyoruz bazıları şuurlu bazıları şuursuz Yarın bu kürsü de bize şahitlik edecek Allah'ın izniyle oturduğunuz o koltuklarda size şahitlik edecekler nerede bu işi yapıyorsanız o mekan, dile gelecek ve konuşacak öyleyse eğer bir imza atacağım oraya o mektebin o mekanın hakkı oraya imza atmak imza atmak orada iyi şeyler yapmak o iyiliğinde en iyisi namaz olduğu için iki rekat tahiyatla meseleyi başlatmak nerede olursanız olun mektebin hakkını verme adına bu gayreti ortaya koyma adına bir gayretimiz olacak dördüncüsü menhecin hakkı o nedir? Menhecin hakkı sadakattir. Vallahi arkadaşlar ben onu yapmaya çalışıyorum. Siz de benim yol arkadaşımsınız. Yapmanız için size de tavsiyede bulunurum. Bazen böyle hayatın hızlı ritmi, işler, güçler, projeler, şunlar, insanların beklentileri şu bu falan filan. Bazen insan böyle yorgunluktan gözden kaçırabilir. Durup, Geriye dönüp ben çıktığım yola ne kadar sadakat gösteriyorum meselesini sorgulamamız gerekir. Çünkü menhec usul sadakat ister. Bizde şahıslara bir bağlılık yok. Şahıs alimdir, hocadır, başımızın tacıdır. Dua ederiz, Allah ömrüne bereket versin deriz. Yarın öbür gün ölür gider bir başkası gelir baki hakikatler fani şahısların üzerine bina edilmez bitti peygamber bile vefat etti bu dine bir şey olmadı kim ölürse ölsün kim giderse gitsin bu dine hiçbir şey olmaz bu din şahıslarla gaim olan bir din değil elhamdülillah asıl olan ne burada asıl olan ilkeler asıl olan menheç usul attığınız adım ne kadar uyuyor az acaba ben de ara ara dönüp menhecimi kontrol ederim usulüm ner çerçevesinde devam ediyor mu etmiyor mu sadık mıyım halen değil miyim sadakati gösteriyor muyum göstermiyorum bu noktada benden beklenen şeyi ortaya koyuyor muyum koymuyor muyum her an bu noktada kendimi ne yapmam gerekir gözden geçirmem gerekir beşincisi müfredatın hakkı kim söyler müfredatın hakkı nedir söyleyin Hanımlar biliyordur da onlar utanır söylemeye bu tarafa zorayım. Hakikattir arkadaşlar. Hakikat. Müfredatın hakkı o. Ben yazsaydım bu kitabı bu kitap üzerinde daha çok şeyi söylerdim ama yine biraz böyle kibarca söyleyeyim. Diyelim ki biz bu kitabı okuyoruz. Mutlak doğru Allah'ın kitabının dışında hiçbir kitap değildir. Bunu bir kez bilelim ya. Biz hadisleri bile bu nazarla okuyoruz. Beşerin başka bir kitabını okuduğumuz zaman öyle değil mi? Mesela bu, bunun yerine şimdi benim siyer derslerim olsaydı aynı şeyi söyleyecektim. Daha da ötesini söyleyecektim. Olur ki kitapta yanlış bir şey olabilir. Hatalı bir şey olabilir. Beşer çünkü. Allah özellikle bazen beşere hata yaptırıyor. O beşeriyet unutulmasın diye. Bizimle Endülüs'te kim vardı? Endülüs'te. Endülüs yolcusu yok mu hiçbir tane ah, Semih abi var Ömer var Endülüs'te biz gittik işte Granada'da'ya o muhteşem saraya neydi sarayın ismi He? Elhamra, Elhamra Sarayı'na müthiş bir mimari var müthiş Allah öyle bir imkan vermiş ki orada inşallah hepinize nasip olsun gitmek beraberce nasip olsun inşallah gitmek ben de özledim çünkü Yapmış yapmış mimar bir yerde iki tane yan yana kapı var. Kapılarından bir tanesine eğrilik var. Niye o eğrilik var diye sormuşlar. Belli kasti bir eğrilik var. Mimar demiş ki ya o kadar kusursuz oldu ki millet başka bir şey düşünmesin diye bir kusur olsun diye bunu yaptım demiş. Beşer kul kusursuz iş yapamaz. Ne kadar zorlasa o beşeriyetinin bir imzası olur. Peki ben neyin peşindeyim? Bir Müslüman olarak hakikatin peşindeyim. Bitti. O zaman müfredatın neyse hadis işte Kur'an dersleri Allah'ın kitabında böyle bir şey yok. Ama ben neticede bir tefsir okuyorum. Diyelim ki işte ilmi hal diyelim ki fıkıhtan bir şey diyelim ki İslam tarihi diyelim ki siyer diyelim ki bu seneki peygamberler tarihi fark etmez ne olursa olsun. Benim için eksende olması gereken şey ne? Hakikat. Ama hakikat şöyle bir şeyle aranmaz. Ben bu kitabı bir irdeleyim. Bakayım kaç tane kusur bulacağım. Böyle değildir. Böyle bir hakikat arayışı yok. Hazreti Ali'nin bize öğrettiği bir hakikat arayışı var. O nasıl? Önce biz hakikati öğreniriz. Sonra haklının kim olduğunu tespit ederiz. Bizim derdimiz şu anda... Hakikati öğrenme adına bir gayret. Ama onu öğrenirken temel ilke İmam Malik'in bize öğrettiği ilke. Nasıl bir ilke öğretti İmam Malik rahmetullahi aleyh? Tuttu talebelerin elinden götürdü mescidi nebevini içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hücreyi saadetinin önünde. Ve şöyle işaret etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini. Ne dedi? Şu kabirde yatan zatın dışında Konuşan kim olursa olsun o söylenenlerden bazıları alınabilir bazıları atılabilir. Sadece Resulullah'ın sözüdür. Mutlak manada doğru olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışında bu manada kimseye bunu yapamayız edemeyiz dedi. Bak bir yol gösterdi bize bu hakikat aşkı bu hakikat sevdası eğer bizde olursa Allah'ın izniyle Allah bizi hakikatine eriştirir. Ariflerin çok güzel bir duasıdır. Allah seni hakikatine eriştirsin. O duanın altında yatan temel mesele de budur. Kimse ayranım demez Herkes hakikat olduğunu söyler ama Allah'ın hakikati bir tanedir. Onun için Allah'ın hakikatine. Bizim derdimiz de bu. Allah hakikatine hepimizi eriştirsin inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Geçenlerde yönetim kurulunda ben arkadaşlara bir tablo aktardım. Bugün burada da size aktarmak istiyorum. Çok zorladım ismini bulayım da isminin üzerinden de bir şeyler söyleyeyim bulamadım. Belki ileride araştırsam tekrardan bir yerden bulursam ismini paylaşırım sizde. Tabi'in imamlarından bir tanesi ders halkasında bir şeyi fark ediyor. Bakıyor ki birkaç sene önceki kadar sözünde tesir yok. Ne oldu da sözümün tesiri kayboldu diye merak ediyor. Hemen faturayı talebeye kesmiyor. Bir edep var ortada bir sorguluyor kendini. Ne oldu ki sözümden tesir kayboldu. Konuşuyorum çünkü karşıda yankı bulmuyor. Eskiden bir konuşuyordum karşıya yankı ulaştırıyordu sözüm tesir ediyordu şimdi konuşuyorum konuşuyorum kellim kellim la yanfa hiç konuşmamın sözümün bir şeyi yok ne oldu diyor sonra kendisini sorgulayınca kendisine bir kusur bulamıyor ya diyor eğer sözümde tesir yok ama bende de bir eksiklik yok. Ben 3 sene 5 sene öncesindeki gibiyim. Aynen yine ihlasla samimiyetle Allah'ın rızasından başka hiçbir amaç gütmeden bu işi yürütüyorum. O zaman benim talebelerimde bir eksiklik var. Talebelerini böyle bir gözden geçiriyor. Bakıyor ki birkaç tane talebesinde bazı zafiyetler var. Sonra o talebelerini tek tek karşısına alıyor. Diyor ki. Bakın sizdeki bu eksiklik bizim bu derslerden istifade etmemizi engel oluyor. Ne olur artık neyse o eksiklik bunları giderin ki umumi bereket üzerimizden eksilmesin. Allah vaat etmiş bu ilim meclisine bu bereketi eğer bu kesilmişse işte sizin bu yanlışınızdan dolayıdır sizin bu hatanızdan dolayıdır ne olur düzeltin ki o inayet o bereket eksilmesin muallim merhametle yaklaşıyor ve netice itibariyle düzeltiyor tekrardan eski rayına girmiş oluyor hepimizin yapması gereken bir şey bu peki bu tabi'in alimi o adını bilmediğimiz bu meşhur alim bunu kimden öğrendi bunu sahabeden öğrendi Bakın Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Beyhaki'nin Şuab'ul imanında Ebu Hureyre'den bir şey aktarılıyor bize. Olayı bize anlatan da Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Ebu Eyyub Süleyman isminden tabiinden biri. Kim bilir belki de biraz önce adını bilmediğimiz hadisenin içerisindeki bir ismi söylüyoruz ama çok acayip bir rivayet bu rivayet. İnsanlar diyorlar ki Ebu Hureyre Ebu Hureyre sen Resulullah'ın sabitsin perşembe akşamlarını bize ayır perşembe akşamları cuma gecesi oluyor biliyorsunuz cuma geceleri gel bize bir ders yap tamam diyor birkaç hafta gidiyor sonra Ebu Hureyre dönüp diyor ki onlara ya sizde bir şey var bir şey var bizim burada bereketi elde edemediğimiz bir şey var. Ben kendimi yokluyorum kendimde bir şey bulamıyorum. Muhakkak sizin içinizden birinde sıla rahim bağlarını koparan birisi var. Ebu Hureyre diyor bunu. E i̇nsanlar utanıyorlar bir şey desinler. Birkaç hafta tekrar ediyor bu. En sonunda Ebu Hureyre bir daha söylüyor bir daha söylüyor. Gencin biri ayağa kalkıyor. Ey Allah Resulü'nün sahabesi diyor. Valla diyor ben iki senedir orayı ben söylüyorum ki bir halayla başka ne olur? Halamla görüşmüyorum. O söylediğim kısım şu mirastan dolayı işte bir tarla meselesi vardı. Ondan dolayı küstüm. iki senedir görüşmüyorum. Ebu Hureyre diyor ki ya git o bağı tesis et yeniden ya da bizim meclisimizi terk et. Senin yüzünden olmuyor bu inayet. O genç diyor ki tamam diyor gideceğim. Halamla tekrardan aramı düzelteceğim geleceğim çünkü bu meclisten mahrum olmak istemiyorum. Varıyor halasının yanına, halası görünce kendisini iki senedir gelmemiş yeni bir anda karşısında şaşırıyor. Diyor ki tamam ben seni sana, sana hakkımı helal ediyorum konuşacağım da küskünlüğü de ortadan kaldıracağım. Ne olur diyor bana söyle seni buraya ne getirdi? Vallahi diyor o yeni. Allah Resulü'nün sahabesi Ebu Hureyre böyle böyle bir şey söyledi. Bir şey istiyorum diyor o şahsın halası. Git diyor Ebu Hureyre'ye selamımı söyle. Allah adına onu yemine verdiğimi söyle. Niye bunu söylüyor? Niye böyle bir şey söyledi? Ondan sonra onun söylediği cevabı da bana getir. Gidiyor diyor ki Halamla barıştım ey Ebu Hureyre ama halam senden böyle bir şey istedi. Allah aşkına söyle nedir mesele ben de götüreyim o cevabı halama söyleyeyim. Ebu Hureyre diyor ki ey genç vallahi ben şu kulaklarımla duydum. Aynen elini de kulaklarına götürüyor Ebu Hureyre bazen bunu yapar. Şu kulaklarımla duydum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her cuma akşamı İnsan oğlunun salih amelleri şanı yüce olan Allah'a arz edilir. Niye biz hayırlı işlerimizi cuma geceleri yapıyoruz işte bundan dolayı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabisi olan Ebu Hureyre de bunu söylüyor. Ben bu kulaklarımla duydum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İnsan oğlunun salih amelleri şanı yüce Allah'a arz edilir cuma geceleri." Fakat Allah akrabalık bağını terk eden kimsenin o gün bile amelini kabul etmez ben bunu duyduğum için bununla alakalı problemi olanın o cemaati de etkileyeceğini bildim onun için bunu söyledim diyor genç alıyor bunu koşa koşa halasına ulaştırıyor halası da o sözü duyduğu için genci tekrardan tebrik ediyor şimdi hepimizin bu manada sorunları var biz bazen sorunların tespitinde sıkıntı yaşıyoruz. Çözümü oluşturacağımız zemini tam olarak tespit edemediğimiz için de problem yaşıyoruz. En büyük problem de bereketsizlik. O bereketsizliği üzerimizden kaldırmak için yapmamız gereken yolu gösteriyor. Son bir şey söyleyeceğim sonra sizi bir başka noktaya getireceğim. Yani bu söyleyeceğim son değil sondan bir önceki. Abdullah İbni Mesud bize şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki bir yerde bir ilim meclisi varsa şeytan deli oluyor. Deli oluyor. Ne yapayım da dağıtayım diyor. Aralarına giriyor. Fitne sokuyor. Bir şey söylüyor. Onu ona söylettiriyor. Onu ona söylettiriyor. Orayı dağıtmak için. Bakıyor ki dağıtamıyor. Aynen Abdullah İbni Mesud bize böyle anlatıyor. Bakıyor ki dağıtamıyor. Bu sefer diyor burada bir ilim meclisi var ve bunlar sağlam ikhlaslı, hiçbir şekilde etkilenmiyorlar şeytanın vesveselerine. İşte o hoca sözü söylerken şöyle dedi herhalde o söz benimle alakalıydı beni yine eledi, şundan bahsetti bundan bahsetti ne diyorsa burayı dağıtamıyor. Abdullah İbn Mesud diyor ki bu sefer şurada bir ilim meclisi var bir başka meclisi getirip yanına oturtturuyor. Siz bunu ne anlayın nasıl anlayın internet anlayın mesela ne anlayın televizyon anlayın mesela ne anlayın falanca birinin biz getirdiği söz olarak anlayın. Buraya bir meclis getiriyor diyor bu meclisin arasına fitne sokuyor ve bu meclisi kaldırıyor birbirleriyle kavga ettiriyor. Sonra diyor burada ihlasla oturan o meclis var ya ayağa kalkıyor bu meclisin kavgasını dindirmek için onların arasına aracı oluyor şeytan da oh olsun diyor Vallahi yapacağımı yaptım onları onun için kaldıramadım ama bunun için kaldırdım diye seviniyor şeytan böyle oyunlarını oynuyor bize nasıl anlayacağız biz bunları nasıl biz bunları kendi dünyamıza taşıyacağız Atacak siyasi bir mesele a b işte şu padişah şu halife şu bu şu bu, şöyle şu böyle şu gitti şu geldi bir sürü şey biri ona karşı çıkacak biri ona söyleyecek biri bir hocayı getirecek gündeme diyecek işte benim bu efendim bu benim şeyhim bu benim mürşidim bu benim hocam bu ötek şey ok oh diyecek öyle olmadı böyle oldu diyecek fitneyi sokacak dağıtacak. İşte İbni Mesud diyor ki ya sokma oraya sokma sen ne için oraya geldin peygamberler tarihini ha, onu Onun için üzerinde dur ne için öğrenmeye geldin siyer onun üzerinde dur bırak diğerlerin diğeri kişisel meseledir. Onun yeri orası da değil o da biz baş başa kiminle konuşacaksak onunla konuşuruz asla bu manada bizim içimize bu manada fitne sokmayız ben duyuyorum bazen benim kulağıma da geliyor ya ne hayırlı işler ne hayırlı hizmetler ne güzel şeyler ufacık bir fitneden dolayı darmaduman oluyor yazık günah ya bak burada bu ihlasla duran yeri dağıtmak için herkes bir şekilde bir seferberlik yapacak sen onu yapmama adına gayret içerisinde olacaksın üç şey söyledim bugünkü derste size İnşallah meclislerin hakkını verme adına bir gayret içerisinde olalım. Muallimliğin, muteallimliğin, mektebin, menecit ve müfredatın hakların ne olduğunu da söyledim. İkinci olarak söylediğim şey Ebu Hureyre'nin ve o tabi'in aliminin sözünün üzerinden bereketi üzerimizden kaçıracak hiçbir şeye asla imkan vermeyelim. Çünkü bu bir anda elimizden kaçıp gidebilir Allah korusun. Üçüncü şey de Abdullah İbni Mesud'un sözüdür. Fitne sokmak isteyen, bizi birbirimize düşürmek isteyen, o aradaki hayrı engellemek isteyen birçok şey olacak. Sen de ona rağmen inadına inadına bu işi istikrarla devam ettirmenin gayretini vereceksin. Allah hepimize bunları nasip eylesin inşallah. Şimdi güzel kardeşlerim bu seneki kitabımız bu. Çok istedik. Özgün bir müfredat oluşturalım ama olmadı. Niye olmadı biliyor musunuz? Bu peygamberler tarihi meselesi çok zor bir mesele. Acayip bir zor. Zorluğu şu anda ben nereden de yaşıyorum biliyorsunuz. Cumartesi derslerimizin konusu da sireti enbiya. 7 yıllık bu sene 8. yılı sayıyoruz. 8 yıllık bu yolculuğumuzda ilk kez cumartesi derslerimizle Aynı konuya denk geldik onun için bu bir avantaj size belki ben biraz farklı konulara gireceğim biraz mukaddime faslı uzayacak ama bir müddet sonra Hazreti Adem'den ben de başlayacağım konuşmaya o işinizi kolaylaştıracak ama bu peygamberler tarihi meselesinde işimizi kolaylaştıracak çok büyük bir imkan var elimizde işimizi zorlaştıracak çok büyük bir imtihan var önümüzde imkan şu Kur'an bahsediyor ve İnanılmaz bir kaynak Kur'an hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde bahsediyor. İmtihanımızda inanılmaz bir İsrailiyat var rivayetlerde. Bunu irdelemek ve ortaya çıkarmak ciddi bir emek istiyor. Onun için bu manada da ayrıca çalışmamız lazım. Biz onlarca alternatif düşündük onlarca şöyle yapalım böyle yapalım dersleri yapalım şöyle edelim böyle edelim. En son bu noktaya geldik bu kitabı seçtik. Ve bu kitabı takip etmeye karar verdik. Şimdi arkadaşlar da şöyle bir şey hazırlamışlar. Bakın birazdan dağıtacaklar size. Birinci dersten yine aynı şekilde 32 ders boyunca hangi konuları işleyelim? Hangi sayfa aralıklarında hangi dersi işleyelim diye işinizi biraz kolaylaştırmışlar. O noktada bu programı takip ederseniz sizin işiniz biraz kolaylaşır. İkinci bir şey cumartesi derslerinde takip ederseniz... Derslere denk gelen konularda o derslerde verilen mesajlarla birlikte inşallah o dersi harmanlarsınız. Daha güzel bir biçimde bu işi takdim edersiniz. Şurada size dağıtılan kısmın yarısından sonra bir bölüm daha var. Bu nedir biliyor musunuz? Her peygamber için siyer derslerinde bizim yazdığımız bir mesajlar bölümü vardı. O mesajlar derslerimizin öncesinde bizim serlevhalarımız olsun. Mesela konumuz ne Hazreti Adem bakın Hazreti Adem için burada ne yazıyor eğer bir gün Allah'ın koyduğu sınırları ihlal eder de ayağın kayıp hataya düşersen sakın hatanı savunma hatanda ısrar etme hemen tevbe et günahını itiraf et ve Adem gibi adam ol Allah'ın mağfiretinin sınırsızlığını hiçbir zaman unutma. Her peygamber için var burada. Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn de dahil 27 peygamberin mesajını göreceksiniz burada. Her dersin ser levhası inşallah burada yazan bir söz olsun. O sözün altında da dersimizi işleyelim. Elimizden geldiğince de işin daha farklı bir biçimde fayda bulması adına gayret içerisinde olalım. Şimdi muhterem ve muhtereme muallim ve muallimeler bir şey isteyeceğim sizden. Bu sene malum aile yılı bizde her birimiz bir aile hukukunu yönetmekle ya da tabi olmakla bilmiyorum muallim ve muallimelerde bekarlar var mı herhalde vardır. Dolayısıyla ya aile hukukunu yönetmekle ya da yönetilen bir hukuka tabi olmakla mükellefiz. Bundan dolayı ben bütün muallim ve muallimelerden beş tane şey istiyorum bu aileyle alakalı. Birincisi şu geniş ailelerinizi aynen Resulullah'ın davetin ilk yıllarında olduğu gibi bir toparlayın ne olur Allah Resulü nasıl toparladığını biliyorsunuz ve onlara kısa net bir şekilde ölüm var ahiret var iman var diyeyim. bu kadar Resulullah nasıl topladı Siyer'de okuduk biz bütün Haşim oğullarını Abdülmenaf oğullarını halalarını amcalarını amcaların çocuklarını 45'e yakın akrabası vardı biliyorsunuz topladı güzel bir yemek yedirdi onlara önce Efendimiz yaptı bunu önce güzel bir yemek yedirdi sonra çıktı karşılarına kendisini takdim etti çok kısa net bir biçimde davetten bahsetti aynısını yapın ne olur falanca küsmüş filanca küsmüş bize bir şeyler var ya neyse Hepsini böyle bir toplayın. İmkanınız varsa verin bir yemek yoksa çay verin fark etmez. Ama ey benim akrabalarım ben bu sene sizi bunun için topladım bu toplantıda. Dedim ki birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Çünkü yarın öbür gün hepimiz birbirimizden sorguya çekileceğiz. Allah'a karşı hesabımın bir gereği olarak bunu yaptım deyin. İnanın buna çok ihtiyacımız var. Siz buradan bir taş atacaksınız akraba akrabayı sevmez zaten inat edecek gelmeyecek ama senin attığın o taşı Allah başka yerden mükafatını verecek sen oraya sabır gösterdiğin için buraya attın buradan bekliyorsun buradan gönderecek sana bizim derdimiz zaten karşılık bulmak değil menhecimizde o da yok değil mi karşılık bulmak değil bizim derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak zafer başarı şu bu bizim öyle bir derdimiz yok menhecimizde o yok ne var bize işimizi yapmak var bu da iş çağıracaksın Allah Resulü de çağırdı topladı yedirdi içirdi bir sürü de şey yaptı 2-3 dakika konuştu ne dedi amcası Ebu bizi bunun için mi çağırdın iyi elleri kırılasınca kırıl Allah Resulü ne dedi ve daveti boykot etti daveti dağıttı Efendimiz aradan biraz geçti bir daha çağırdı. Bizim yapmamız gereken de bu yani eğer Resulullah'ın yolunu izlemek istiyorsak yol bu. Aile yılı mı? Eğer bizim böyle bir yolu yürüyüşümüz varsa bizim bu yıl yapacağımız en önemli iş bu olmalı. Bu bir benim sizden istediğim İnşallah yapacaksınız. Umuyorum ki yapacaksınız. Tehditvari bir cümle kullanayım mı değil mi yapmazsanız ahirette görüşürüz falan filan. Neyse yapacağınıza inanıyorum. İkinci bir şey daha istiyorum sizden. Komşularımız bizim ailelerimiz sayılır. Vallahi böyle. Onlar için de böyle bir adım atın. Çünkü onlarla sorumluluklarımız var. Komşularımız aynı binadayız, aynı yerdeyiz, yüz yüze bakıyoruz, selamlaşıyoruz. Neyse, bu mesela iş komşulukları için de geçerli. Fark eden bir şey yok. Bu komşularımız için de böyle bir sorumluluğumuz var. Ne olur? Aile yılı kapsamında ikinci olarak bunu da yapalım. Üçüncüsü en yakınlarımızın mesela ben bir amcayım yeğenim var. Ben bir dayıyım yeğenim var. Ben bir teyzeyim yeğenim var. Ben bir işte yengeyim yeğenim var. Gelinim görümcem var şudur budur neyse. Bir yakınlarımızın içinden gençler kimse bunlar. Ne olur o gençlerle biraz ilgilenin. Vaaz vererek değil. Öyle değil mesela senin yeğenin var çağırdaki gel böyle bir baş başa oturalım hala yeğen biraz sohbet edelim bu kadar ya. Yani sizden o yakınlığı o muhabbeti duysun belki yapıyorsunuzdur bunu ama özellikle bunu bu manada da yaptığımız zaman inşallah yaptığımız o şey bize başka bir güzellik kazandıracak. Çünkü onlar bize emanet ben bir şeyin farkına vardığımda eğer farkına varmamış olanlar benim en yakınlarımdansa benim ilk sorumluluğum o yakınlara bu mesajları ulaştırmaktır. Yakın akrabanı uyar emri Allah Resulü'ne eğer gelen bir emirse o emir aynı şekilde benim karşımda da duruyor. Dolayısıyla gençler içinde ikinci bir adım atın. Medresede olanlar hatırlayacaklar orada seyhatten bahsettim. Örnek de verdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle gençleri seyhatta anlatırdı anlatacağını. Alın yeğenlerinizi çıkın gidin bir yerde bir parkta bir deniz kenarında oturun bir iki kelam edin bir şeyleri onların yüreğine düşürün oldu bitti ondan sonrası onunla Allah arasında kalmış bir şey. Bu da benim sizden istediğim üçüncüsü dördüncüsü şöyle bir şey istiyorum sizden özellikle bu sene cumartesi derslerinin arkasından dün yaptım onu dünyadaki cennet aile diye aile ile alakalı küçük bölümler yapacağız. Onları da arkadaşlar kesecekler videolarını yayınlayacaklar bizim sitemizde. 2 dakika 3 dakika 5 dakika. Dünyadaki aile cennet. Dünkü ser da şuydu dersi takip edenler hatırlayacaklar. Nimet şükür gerektirmez mi? Yani nimetin şükrü olmaz mı? O nimet ne bununla alakalı? İstiyorum ki o bölümü en başta eşlerimiz çocuklarımızla beraber bir daha dinleyelim. Ve üzerinde biraz konuşalım onun müzakere edelim ya burada bir şeyler söyleniyor burada ne söyleniyor diye üzerinde alalım bir de o ilgilendiğimiz insanlara bunlar talebelerimiz olur bunlar akrabalarımız olur bunlar bizim ilgilendiğimiz kardeşlerimiz olur onları gönderelim zaten elimizde elhamdülillah internet var işte whatsapp var bir sürü bu manada imkanlar var. Onları gönderip onların da bu heyecana dahil olmalarını sağlayalım inşallah. Bu da sizden istediğim dördüncü şey. Beşinci ve sonuncu olarak istediğim de şu. Bu sene biz cennet bizim evimizde diye bir ders yapacağız. Bir ders silsilesi. Bu umuma açık bir ders değil. Kapalı bir ders sadece kayıt olacak. Sekiz tane ders. İstiyorum ki bütün muallim ve muallime kardeşlerim evli olsun bekar olsun fark etmez. Bekarlarsa bekarken izleyip dua etsinler Allah bir an önce onlara cennet evi versin. Evlilerle evli iseler eğer eşleriyle beraber izlesinler o dersi. Çünkü orada medrese dersinde de söyledim makasa engel olacak işler yapmamız lazım. O dersleri izlediğinizde de göreceksiniz yani somut bilgilerden ziyade ameli şeyler söyleyeceğim ben. O ameli şeyleri de yapmaya çalışırsak inşallah bu noktada evlerimizde var olan sıkıntıları giderme adına bize bir imkan olur. O imkanda başkalarına da hayrı ulaştırmamıza Allah'ın izniyle vesile olur. Allah yar ve yardımcınız olsun Cenab-ı Hak çıktığımız bu yolda bizleri Mahcup etmesin yolun hakkını vermeyi nasip eylesin aile yılımızı da sireti enbiya yılımızı da peygamberler tarihiyle alakalı bu yürüyüşümüzü de hayırlı ve mübarek eylesin. Büşra duyurdu mu bilmiyorum İstanbul'daki hanımlar için ne mi sınırlı o ders programı var mı o elinizde dağıttınız mı bir tane bana gönderin onu özellikle İstanbul'daki suffa hanımlar için bir çalışma yaptılar. Ona da hassaten çalış gayret edelim. Şu anda beni dışarıdan dinleyen kardeşlerim var. Burada Batman'dan kardeşlerimiz var. Özellikle erkeklerden de başka yerlerden de var. Burada suffa muallimle muallimelerinin oluşturduğu muallimlere, muallimelere has bir program bu. Yani bunu şöyle anlayalım. Eğitimcilerin eğitimi bu. Siz muallimsiniz, muallimelerin daha iyi Nasıl muallime vazifelerini yapacaklarına dair yapılmış bir çalışma. Bu çalışmaya da hasreten dikkat edelim. İnşallah elinizden geldiğince gayret edin. Çünkü ileride bizim daha farklı düşündüğümüz çalışmalar programlar var. En azından bunlar onun bir ön hazırlığı olmuş olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak bizleri hayırdan ayırmasın inşallah.